o mübarek eseri ona manen ve cidden bağlı olanlar gibi muhafaza buyurmuş. Hafiz ve Ali'in ve Hakim isimlerinin zahir bir tecellisi böylece lemeaan etmiş oldu. Hulusi Mahrem olan sırrı inna atayna -e da cifr ile istihracım aynen münazirat risalesinde bir nur çıkacak göreceğiz diye gaybi müjdelerdeki gibi ilhami ve hak bir hakikati fikrimle tatbikatımda bir kusur vardı. O kusur beni bir zaman düşündürüyordu. Münazaret ve sünuhat gibi risalelerdeki müjde-i nuriyeyi risale-i nur halletti. Daire-i siyasiye yerine yüksek bir daire-i nuriyeyle o kusuru izale ettiği gibi mahrem sırı inna-e da 12-13 sene sonra İslamiyete darbe vuranların başlarına öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak mealindeki istihrac-ı cifri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 ve edyan semaviye ve islamiyeti ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin bu istifral ve kusmasıyla dünyayı mülevves ettikleri için, aynı istihracın gösterdiği tarihte, o medeniyetin başına öyle semavi tokat indi ki, en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi. Elhâsıl, sırr-ı inna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 ve kardeşlerimizden Nuri tarafından, merhum Mumaileyh Ahmet Efendi'den, ''Pederiniz, benim evladımdan birisi, o mücedditle mükâleme ve musafahada olacaktır.'' demiş, ''Nasıldır?'' diye sorulmuş. Cevaben Ahmet Efendi merhumun, ''Evet, doğrudur, ben onunla görüştüm.'' cevabında bulunması, iş bu keşfiyat ve beyanata medar olmuştur.'' Müşarun Nilay Osman Halidi Hazretlerinin müstesna tesbihat ve tahmidatının biri "Ve en leysel insani illa ma ayeti kerimesinin fazlı tevfikına sığınarak İsparta'nın cenubunda dağda Sidrenan mevkide mevkiide 40 günün mübarekesini tesit ve hasrı tesbiha niyetle 40 günlük işahe tahsis ettiği ki her bir gün için elli dirhem miktarında bir bezdirme ekmeğinden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 ve ancak anasır mecruha cerrahını unutmayıp ve ihmal dahi etmeyerek şahadeti i kat'iyyesini gösterip sahifi hayatını 1292'de imzalamıştır. Van'da tesisine başlanan medresi Zehra'nın tehiri doktor hastaya elzemdir fehvasıyla 19.000 altın tahsisat ve arkasında Sultan Reşat daha beri de 200 mebustan 160 küsurun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 Payansız kusurlarımızın belki de setrine inşallah vesile olmasını Cenabı Erhamu Rahim'den dileyerek işbu destgah-ı maneviyi tahkimen Osman-ı Halidi'nin kıymetli ve manidar sadık ve meşhur ihbaratının hedef ve masrufu lehi, günden daha aşikar bir halde zuhur etmiştir. Şu mütevali vekayi müspete biz aciz hizmetçilere vazifi aslimizde ayrıca nazar-ı dikkati celbettiğine muttali olduktan sonra bin hamdü senâ ile huzur-u üstada birer birer vücud-ı manevîimizle arz-ı endam eder ve mübarek ellerini öperiz. Aynı gayeye yardıma koşan ve aynı destgahın alakadarları olan Küçük hüsrev ve Feyzi Nazif, Emin, Tahsin, Tevfik, Hilmi gibi kardeşlerimizi arz ederiz.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 Tevafuk ile ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilat, tasvirat, fiili teşekküratın bir nevidir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı bir tercihhatıdır. Evet, böyle bir zatın iltifatını gösteren maddi kırk para ihsanına karşı, kırk bin liraya değer iltifatına karşı ne kadar teşekkür eylese, israf değil. Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim.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 o derece ahlak bozulmuş, o derece metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki yirmiden birisine itimat edilmez. Bu acib halata karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve hamiyeti İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır, zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mihim ve en muvaffakiyetli hizmet, Risaletün Nur şakitlerinin çalıştıkları daire içindeki kutsi hizmettir. Her neyse, şimdilik bu meseleye bu kadar yeter. Said Nursi